Hicr Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra İşte sana o kitabın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri O küfre batmış olanlar zaman zaman Keşke Müslüman olsaydılar diye derin bir özlem duyarlar Bırak onları yesinler Nimetlenip zevk etsinler, ve sonu gelmez arzu kendilerini oyalasın ama yakında bilecekler. Biz hiçbir yurt ve medeniyeti belirlenmiş bir yazgısı olmadan ortadan kaldırmadık. Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin ne önüne geçebilir ne de o süreyi geriletebilir. Şöyle haykırdılar. Hey kendisine o zikir Kur'an indirilen sen gerçekten tam bir delisin. Hadi getirsene bize o melekleri Eğer doğru sözlülerdensen Biz o melekleri ancak ve ancak Hak üzere Hak bir yolla indiririz Ve o zaman inkarcılara göz açtırılmaz Hiç kuşkusuz O zikiri, Kur'an'ı biz indirdik Biz Her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz Ant olsun ki Senden öncekilerin o ilk kümeleri içine de nebiler gönderdik biz. Onlara bir tanrı elçisi gelir gelmez onunla mutlaka alay ederlerdi. Biz o Zikire günaha batmışların gönüllerinde böyle bir yol veririz. Ona inanmazlar oysa ki öncekilerin davranış ve akıbetleri gözlerinin önünden geçmiştir. Üzerlerine gökten bir kapı açsak da oradan yükseliyor olsalardı Kesinlikle şöyle diyecekler: Bizim gözlerimiz döndürüldü, bakışlarımız sarhoş edildi. Belki de biz büyüye çarptırılmış bir toplumuz. Andolsun biz gökte burçlar oluşturduk ve onu seyredenler için süsledik. Ve onu her kovulup taşlanmış şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olur. Onun peşine de parlak bir ateş alevi düşer. Yeri yayıp döşedik, ona kuvvetli dağlar diktik ve içinde ölçülü, ahenkli her şeyden bitirdik. Orada sizin için ve rızıklandırıcısı siz olmadığınız kimse için geçimlikler yarattık. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belirli bir ölçüde indiririz. Rüzgarları dölleyiciler olarak gönderdik. Gökten bir su indirdik de onunla sizi suvardık. Onun depolayıcıları siz değilsiniz. Biziz, elbette biziz o hayat vermekte olan, o öldürmekte olan. Ve biziz sonunda miras kalan. Andolsun sizin önden gidenlerinizi bilmişizdir. Andolsun geriye kalanları da bilmişizdir. Hiç kuşkusuz Rabbindir. Evet odur onları haşedecek olan, hakimdir o, alimdir. Andolsun biz insanı kuru çamurdan, değişken, cıvık bir balçıktan yarattık. Cini, iblisi de daha önce kavurucu ateşten yaratmıştık. Hatırla o zamanı ki, Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, değişken, cıvık balçıktan bir insan yaratacağım demiştik. Onu amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp Öz ruhumdan içine üflediğim zaman Önünde hemen secdeye kapanım Meleklerin tümü toplu halde secde ettiler İblis müstesna O secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı Allah dedi ey İblis, Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun Dedi kuru bir çamurdan Değişken cıvık bir balçıktan yarattığım bir insana secde etmek için var olmadım. Buyurdu. Öyleyse çık oradan. Çünkü kovuldun. Din gününe kadar üzerinde lanet var. Dedi. Rabbim onların diriltileceği güne kadar bana süre ver. Buyurdu. Hadi süre verilenlerdensin. Bilinen vaktin gününe kadar. Dedi. Rabbim... Beni azdırmana yemin ederim ki yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım İçlerinden Riyaya sapmamış samimi kulların müstesna buyurdu İşte bana varan dost doğru yol budur Benim kullarım aleyhine senin elinde hiçbir güç kanıt olmayacak Azgınların seni izleyenleri müstesna Cehennem onların tümünün şaşmaz buluşma yeridir. Yedi kapısı vardır onun. Her kapıya onlardan bir bölük ayrılmıştır. Allah'tan korkup korunanlar ise cennetlerde pınarlar içindedir. Güvene kavuşmuş olarak selamla girin oraya. Göğüslerindeki düşmanlığı çekip almışızdır. Köşkler divanlar üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olmuşlardır. Orada kendilerine zahmet Yorgunluk dokunmaz Oradan çıkarılmazlar da Haber ver kullarıma Hiç kuşkusuz benim Evet benim gafur ve rahim Ama acıklı azabın Ta kendisidir azabım benim Onlara İbrahim'in Misafirlerinden bahset Hani onun yanına girmişlerdi de Selam demişlerdi O da biz sizden korkuyoruz Diye konuşmuştu Korkma biz sana bilgin bir oğlan müjdeliyoruz dediler Dedi İhtiyarlık yakama yapıştıktan sonra mı bana müjde veriyorsunuz? Neye dayanarak müjde veriyorsunuz? Dediler Hakka dayanarak müjdeledik sana Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma Dedi Sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbinin rahmetinden? Amacınız nedir ey elçiler diye sordu Dediler biz günahkar bir topluluğa gönderildik. Yalnız Lut'un ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısı hariç. O günahkarlarla geride kalacaktır. Öyle takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Dediler gerçek şu ki biz Günahkarların hakkında kuşku edip durdukları şeyi sana getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz özü sözü doğru olanlarız. Gecenin bir yerinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Emredildiğiniz yere kadar gidin. Ona şu emri bir hüküm olarak ilettik. Şunlar kökleri kesilmiş olarak sabahlayacaklardır. Şehir halkı, Elçileri duymanın sevinci içinde geldi Lut dedi Bunlar benim konuklarımdır Aman beni utandırmayın Allah'tan korkun Beni rezil etmeyin Dediler Seni el alemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik Lut dedi Eğer bir şey yapacaksanız işte kızlarım Senin ömrüne yemin olsun ki Onlar kendi sersemlikleri içinde Bocalıyorlardı Nihayet o korkunç titreşimli ses onları güneş doğarken yakaladı. O kentin üstünü altına getirdik ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Hiç kuşkusuz bunda işaretlerden anlam çıkaranlar için ibretler vardır. O kentin izleri, işaretleri hala işleyen bir yol üzerindedir. İnananlar için bunda elbette bir ibret vardır. Ey ki halkı da gerçekten zalim insanlardı. Onlardan da intikam aldık. Her ikisi önde belirgin bir biçimde durmaktadır. Andolsun Hicri halkı da gönderilen elçileri yalanladı. Ayetlerimizi onlara verdik ama onlardan yüz çeviriyorlardı. Dağlardan güvenli güvenli evler yontuyorlardı. Korkunç titreşimli ses onları da sabaha girecekleri sırada yakaladı. Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen uzanan elleri tut, güzel davran. Kuşkusuz senin Rabbin evet o, Hallaktır, hiç durmadan yaratır. En iyi şekilde bilir. Andolsun ki biz sana ikişerlerden, ikililerden, iç içe kıvrımlar halindeki çift manalılardan 7 taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik Sakın onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme Onlar için tasalanma da, Müminler için kanadını indirsen Ve de ki ben evet ben açıkça uyaran bir haberciyim Aynı şekilde o bölücülere yemin edip duranlara da indirmiştik Onlar ki Kur'an'ı parça parça bölük bölük yaptılar Rabbine yemin olsun ki biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz. Hepsinden mutlaka hesap soracağız. Yapıp ettiklerinden emrolunduğun şeyi kafalarını çatlatırcasına tebliğ et. Şirke bulaşmışlara aldırma. Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz. Allah ile beraber başka tanrılar benimseyenler yakında bilecekler. Andolsun ki Onların söyledikleri yüzünden senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Şimdi sen Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et.